Fil nâb emmâ Evet Müslümanlar, şefaatten bahsediyorduk. Kıyamet günündeyiz. Kıyamet gündeki sahneleri zikrettik. Kıyamet günde gerçekleşecek olan, ahirette gerçekleşecek olan olaylardan bir diğeri de şefaattır. Şefaatten bahsettik. Kimler şefaat edecekler dedik. En son peygamberler şefaat eder dedik. Ve geçen hafta peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat etmesinde kaldık. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatil. Evet, Allah azze ve celle özellikle de son peygamber olan peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diğer peygamberlere vermeyen bazı özellikler vermiştir ki şefaat konusu da bu özelliklerden birisidir. Yani diğer peygamberler yapamadığı veya diğer peygamberlerin yapamayacağı şeyi şefaati peygamber aleyhissalatü vesselam inşallah yarın ahirette kıyamet gününde ümmeti adına yapacak. <gülüyor> Ebu Bekler radiyallahu anh anlatıyor. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çok uzun bir hadisin bir kısmı bu. İleriki notlarımızda, derslerimizde geçmişti. Ben sadece konuyla alakalı kısmını okuyorum. Sonra meleklere, peygamberlere ve şehitlere şefaat etmeleri için izin verilir. Onlar şefaat ederler, çıkarırlar. Şefaat ederler, çıkarırlar. Yine şefaat ederler ve kalbinde zerre ağırlığı, iman olanı çıkarırlar. Peygamberlerin arasına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de geçiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ee, kıyamette ilk şefaat edenlerin arasındadır. Yani ilk şefaati aleyhissalatu vesselem yapacak. Allah azze ve kendisine izin vermesiyle. Müslüm'de geçen bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü ben Ademoğlunun efendisiyim. İnsanların efendisiyim. Yine ben kendisinden kabir açılacak ilk kimseyim ve ben ilk şefaat eden ve şefaatçi kılınanım diyor aleyhissalatü vesselam. İlk haşrolunacak aleyhissalatü vesselam kabrinden çıkarılacak. Kabir ilk açılacak aleyhissalatü vesselam ve şefaat edecek ve şefaatçi kılınacak kişiyi Ilk önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yine Enes radiyallahu anh rivayet ediyor. Kale ennebiyyus sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Ene evvelu şefi'in fil cenne. Cennette ilk şefaatçi yarın ben olacağım diyor Aleyhisselatü Vesselam. Lem yusattak nebiyyum minel enbiya ima Diyor ki benim kadar hiçbir peygamber dünyada tasdik edilmemiştir. Yani hiçbir peygamberi tasdik edenlerin sayısı, beni tasdik edenlerin sayısı. «Bana inananların sayısı kadar değildir.» «Ve inne minel enbiyei nebiyyen men yusattikuhu min ummetihi illa rasulun vahid.» «Öyle peygamberler var ki ümmetlerinden sadece bir kişinin tasdik ettiği peygamberler var.» yine «Öyle peygamberler var ki ümmetinden kimse kendisini tasdik etmemiştir, doğrulamamıştır.» Yani Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği öyle nebiler, öyle peygamberler var ki ümmeti yok, ümmet edinememişler.» «Ümmet yok, kendisini tasdik eden, doğrulayan, iman eden, inanan ümmeti yok.» diyor ki ben peygamberler arasında en fazla tasdik edilenim en fazla kendisine iman edilenim diyor aleyhissalatu vesselam bunun için de Allah azze ve celle kendisine diğer peygamberlere verilmeyen özellikler ve faziletler vermiştir an ibni abbasin kal ibni abbas radıyallahu anh rivayete diyor celese nâsum min ashabi rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme yantadirûnehu bir gün ashabı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi beklemek için oturmuşlar Hattâ idâdena minhum semi'ahum yetezakur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine gelirken yaklaşınca diyor ki ashabın aralarında şu konuşmalarına şahit oldun. Aleyhisselatü vesselam ashabın konuşmalarını iştiyor. Şöyle konuşuyorlardı. Fekâle ba'duhum aceben innallaha azze ve celle ittegade min khalilihi khalilen ittegade min ibrahime khalilen diyor ki ne tuhaftır, ne acayiptir ki Allah Azze ve Celle kullarından birisini dost edinmiştir ki bu da İbrahim Aleyhisselam'dır. Ümmet taaccüp ediyor, hayretlere düşüyor. Yani Allah Azze ve Celle İbrahim aleyhisselam'ı dost edinmiştir. وَقَالَ اَخَرْ مَا ذَا بِاَعْجَبَ مِنْ مِنْ كَلَامِ مُوسَى كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا Bir kısmı diyor ki asaptan sahabelerden ne acayiptir ki Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam konuşmuştur. Kendisiyle konuşmuştur Allah Azze ve Celle. Ve kâle âkhar diğer bir kısmı diyor ki فَاِيْسَٰ كَلِيمُ اللّٰهُ, اللّٰهُ وَرَهْ وَرُوْحُ Diyor ki İsa Aleyhisselam ne tuhaftır ki Allah Azze ve Celle'nin kelimesi ve ruhudur. O da Allah Azze ve Celle'nin kelimesi de ruhudur. Ve kâle âkhar âdemu istefâhullâhu Ve diyor ki bir kısmı da Ve adın babamız da Allah Azze ve Celle kendisini insanların arasından seçmiştir. İlk insan ilk insan. Ee, baba olarak, ilk insan olarak seçmiştir. Bu kelamdan bu türden e, konuşmalarla hepsi farklı farklı e, kelamlarla ne yapıyor? Tuhaflığını, acayipliğini kendi aralarında müzakere ediyorlar. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam veriyor ve yanlarına geliyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve verekatuhu قَالَ قد سمعت كلامكم وعجبكم diyor ki sizin aranızda konuşmanızı ve acayip e, taajjub etmenizi, acayipleşmenizi duydum. Yani peygamberlerle alakalı konuşmanızı, bahsetmenizi ve acayiplemenizi duydum. İnne İbrahim inne İbrahim halilullah ve diyor ki muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam Allah'ın halilidir doğru. Ve bu, bu şekildedir. Allah azze ve celle İbrahim Aleyhisselam'ı halil edinmiştir. Bu doğrudur. Ve Musa neciyullah ve huve Musa Aleyhisselam da Allah'ın kendisinin kurtarmış olduğu bir peygamberdir. Allah'ın kendisiyle konuşmuş olduğu bir peygamberdir. Bu da doğrudur. Ve İsa ruhuhu ve kelimetuhu ve huve kedalik. İsa Aleyhisselam da Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Bu da doğrudur. Ve Adem Allah ve huve kedalik. Diyor Adem Aleyhisselam da Allah'ın kendisini seçmiş olduğu birisidir. Bu da doğrudur. Ela ve ana habibullahi ve la fakir. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, dikkatli dinleyin. Ben de diyor Allah'ın Habibiyim, Allah'ın sevgilisiyim. Bunda kesinlikle hiçbir övünme yoktur. وَاَنَ حَامِلُ لِوَاِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَانَهُ وَلَا فَخِرْ Ben kıyamet günü liva hamd sancağını taşıyacak olanım. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin o hamd sanca sancağını vereceği kişi benim. Bunda kesinlikle bir övünme yoktur. Liva-ül hamd demek? Makam-ı Mahmud denilen bir makam var ya makam-ı Mahmud denilen bir makam Kıyamet günü peygamberlerin kendileri için nefsi nefsi dediği gün aleyhissalatü vesselamın ümmeti ümmeti dediği gündeki oturmuş olduğu makamdır. Yani herkesin nefsine düşmüş olduğu günde aleyhissalatü vesselam ümmetinin derdine düşecek. Ümmetim ümmetim diyecek niçin? Çünkü o makam Mahmur'da ne yapacak? Oturacak. Luaülhamd oradan geliyor. Herkes kendi nefsine düşerken aleyhissalatü vesselam Allah azze ve Celle, hamd ve senalarda bulunacak. Ondan dolayı o makam, ismi makamı Mahmud'dur. Aleyhisselatü diyor ki, İbrahim Allah'ın felil olabilir aleyhisselam. Musa Allah'ın necisi olabilir. İsa Allah'ın ruhu olabilir. Adem aleyhisselam Allah seçmiş olabilir. Ben de diyor Allah'ın Habibiyim. Allah Azze ve Celle livaülham bana verecektir. Bunda kesinlikle hiçbir övünme yoktur diyor aleyhisselatü Ve evvelü müşeffe'in yevmel kıyameti velâ fadr. Ve ilk kıyamet günü şefaat edecek de benim. Bunda da hiçbir övünme yoktur diyor aleyhisselatü vesselam. <الْجنة> ve اولu men yuhliku hilk'il cenne cenneti hareket ettirecek cennete girecek benim kalbi ilk açılacak ve benimle birlikte müslümanların fakirleri, fukaraları cennete girecek olan peygamber de benim. İlk cennete girecek olan peygamber ve ilk ümmette yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti. Ve ene ekremu'l-evvelin ve'l-akhirin Ben evvelkilerin ve sonrakilerin en kerimi olan, en kerimiyim, en ekrem olanıyım, en ikram sahibi olanım. ...bunda da hiçbir şekilde duyulma yoktur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani tamam diğer peygamberlerin kendilerine ait bir özelliği, kendilerine ait faziletleri var ama... ...Aleyhisselatü Vesselam'ın da kendine has başka peygamberlere verilmemiş fazileti ve özellikleri var ki... ...bunu Aleyhisselatü Vesselam kibirlenmek veya böbürlenmek için değil, riya için söylemiyor. Allah Azze ve Celle biz Habibinin kıymetini ve değerini bilelim diye kendi diliyle bize söylettiriyor. Aleyhisselatü Vesselam niçin bunları söylüyor? Biz onun ümmetiyiz, onun kadrini, kıymetini, faziletini bilelim. Nasıl bir peygamberin ümmeti olduğunu anlayalım diye Allah Azze ve Celle kendisine söylettiriyor. وَمَا يَنْتِقْوَ عَنِ الْهَوَا اِنْهُوَ اِلَّا وَحِيُّهَا O konuştuğu zaman hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahiy de demiyor mu Allah Azze ve Celle? Onun için onun bu, bununla alakalı, Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla alakalı söylemleri de Allah tarafından kendisine telaffuz edilmiş bir vahiydir. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Kendi özelliklerini sayıyor kıyamet günü ilk şefaatçi olacak Aleyhisselatü Vesselam'dır. En büyük şefaat kendisine verilecek. Şimdi zaten sırasıyla şefaatle alakalı atışları okuyacağız. Evet, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellemin şefaatinin çeşitleri. Şefaat konusuna girdik, mademki kıyamet gününe imanı okuyoruz, hazır babı da girmişken şefaat konusu biz şefaatle alakalı biraz teferruata inşallah kaçacağız. Konumuz da bugünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatı, Yeni başlığımız şey Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın şefaatinin çeşitleri. Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinin çeşitleri. Birincisi, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sefaatinin en büyüğü, mahşerde bütün insanlara yapacağı en büyük şefaatidir. O şefaatül uzma denilen en büyük şefaat denilen şefaatidir ki orada Aleyhisselatü Vesselam herkesin bütün peygamberlerin nefsine düşmüş olduğu o atmosferde ümmeti için büyük şefaatini gerçekleştirecek. Bu uzun bir hadis. Uzun bir hadis. Kitabımızda bunu ekliyoruz ama burada okumayacağım. Konuyla alakalı pismin okuyorum. Biliyorsunuz ümmet sıkıntıdan ve meşakkatten, eziyetten dolayı peygamberleri sırayla dolaşacaklar. Bütün peygamberleri ne yapacaklar? Dolaşacaklar. Kendilerini o durumdan kurtarması için kendilerine şefaatçi olması için Adem aleyhisselamdan başlayarak ta İsa aleyhisselama kadar bütün peygamberler dolaşacaklar ve hepsi kendi nefsine kendi hatalarını ön planda tutarak kendi nefsine düştüğünü söyleyecek ve en son aleyhisselatü vesselam'a gelecekler. Biz hadisin buradan sonrasını okuyoruz. Fe'tûni fe yakulûn aleyhisselatü diyor ki bana gelecekler ve şöyle diyecekler. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ente rasulullahi ve khatem enbiyat Ey Muhammed sen Allah'ın Resulüsün ve peygamberlerin sonuncususun. Sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. وَغَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْ Ve Allah Azze ve Celle senin gelmiş içmiş günahlarını affetti. Şimdi onlar her peygamberi ziyaret ederlerken, her peygambere giderlerken, Peygamberlerin meziyetleriyle gidiyorlar. Sen ilk insansın, bizim babamızsın. Sen Allah'ın halibisin. Sen ilk peygamber Nuh'sun, sen Allah'ın kelimesisin, sen Allah'ın necisin. Hep peygamberlere sıfatlarıyla gidiyorlardı. Aynı sıfatla aleyhissalatü vesselam'a geldiler. Dediler ki, ey Muhammed sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin soruncususun. Allah Azze senin gelmiş ve geçmiş günahlarını bağışladı. Gelmiş ve geçmiş günahlarını affetti. Bu meziyetlerle aleyhissalatü gelecekler. Bunu kim söylüyor? Peygamber sana aleyhi ve söylüyor ki bana gelecekler. Ve diyecekler ki sen Allah'ın peygamberi ve peygamberlerin sonuncusun. Senin gelmiş geçmiş günahların affedildi diyecekler. Evet. İşfa'lena ila rabbike elâ terâ mâ nehnu fîhî Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Durumumuzu görmüyor musun? İzdirabımızı fark etmedin mi Allah katında bize şefaatçi ol diyecekler. Elâ terâ mâ kad belednâk. Ulaşmış olduğumuz konumumuzu görmüyor musunuz? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah katında, Rabbin katında bize şefaatçi ol. Diyor ki <gülüyor> diyor ki ben arşın altına doğru ilerlerim. Aleyhisselatü vesselam der ki ben Rahman'ın arşına doğru ilerlerim. Rahman'ın arşına giderim. <gülüyor> Sonra diyor Rabbimizin secdeye varırım. Rabbime secde ederim. Thumme yeftemullahu aleyyye ve yurhimuni min mehamidihi. Sonra da Allah bana öyle ilham eder, öyle ilham eder ki benden önce hiçbir de ilham etmemiştir. Kendisine hamd ve sena konusunda bana ilhamda bulunur. Yani Allah Azze ve Celle, diliyle kendisine hamd ve sena edeceği kelimeleri o esnada resa-u ilhamda bulunuyor. Şefaatinin kabul edeceği, büyük şefaata ulaşacağından dolayı o kelimeleri Allah Azze ve Celle Resulüne kendisi öğretiyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle bana hamd ve senayla alakalı ilhamda bulunur. Evet. Kale, ya Sonra diyor Allah Azze ve Celle'nin bana öğrettiği şekilde kendisine hamd ve sena eder. Ve Rabbimin huzurunda secdemi uzun tutar Rabbime secde ederim. Sonra Allah Azze ve Celle şöyle der. Ya Muhammed ey Muhammed. İrfa'a ra'sek. Kafanı kaldır. Başını kaldır. Sen tu'ata. iste istediğin sana verilecek. İşfa'a tuşeffa. «Sefaat et», «Sefaat'in diledi şekilde kabul edecek». «Feelfa'u rassi feekulu ya Rabbi ummeti ummeti» «Diør ki, «Başımı saldırerim ve Rabbime denem ki «Ya Rabbi, ümmetim, ümmetim» «Başka bir şey istemiyorum». «Başka bir isteğim, başka bir talebim yok». «Sadece ümmetimi istiyorum». «Sadece ümmetimi istiyorum» «Diørk a.s.a.v». «Fe yukar ya Muhammed, «Edekhidil jenne min ummetike men le hisabe aleyhi min el babil <gülüyor> eymen». Min diyecek ki ya Muhammed git ümmetinden kendisi hakkında hesabın netleşmemiş olduğu bütün insanları al cennete sok diyecek Allah Azzele yani kendisinin hakkında hüküm verilmemiş küfür hükmü yani kafirlik hükmü müşriklik hükmü münafıklık hükmü verilmemiş ama ne kadar da fazla olursa günah günahı olan insanları git cehennemden çıkar onları cennete sok denilecek diyor ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam kendisine iman etmiş olan günahkar dahi olsa ne kadar ümmeti varsa hepsini diyor cennetten çıkaracak. O şey cehennemden çıkaracak onları cennete koyacak bu şekilde ümmetine şefaatçi olacak. Bu hadisin farklı farklı rivayetleri, farklı farklı şekilleri var. Genel manada Resulullah sallallahu ümmetine o büyük şefaatı ne yapacak? Ee, sağlayacak ve hatta e, ilerleyen kısımlarda o büyük şefaattan kasıt ümmetinin en günahkarları olduğu da gelecek. Evet bu hadis muttefakını aleyh olan bir hadis. Bu tarih olan bir hadis. Dediğim gibi hadisin hepsini ben buraya aldım. Ee, tekrar siz burada baştan sona okursunuz. Biz şu an sadece konumuzla alakalı kısmını okuduk. Yani aleyhissalatü vesselam'a gelecekler ve şefaatlere bilecekler. Aleyhissalatü vesselam da Rabbinin huzurunda ümmeti için ne yapacak? Secdeye varacak. Hatta bu secdelerin dört sefer gerçekleştiği söyleniyor. Birinci sefer uzun uzasaya secde ediyor. Allah Azze Celle kaldır kafanı Muhammed. İste istediğini verilecek, şefaat et, şefaatin kabul edilecek. Aleyhisselatü Vesselam gidiyor. Ümmetinden günahkarları çıkartıyor. Sonra tekrar geliyor. Tekrar Rabbinin huzuruna secdeye varıyor. Tekrar ona en güzel hamd ve sena yaptıktan sonra Allah Azze ve Celle tekrar yeni, yeni geliyor. Diyor ki git ümmetinden günahkarları çıkart. Dördüncü sefer artık kalbinde zerrem iskali iman olan, zerrem iskali amel olan kişiler de diyor. En son Aleyhisselatü Vesselam ne yapacak? C ce cehennemden çıkartacak ve cennete sokacak. Dördüncü sefer dahi gittiği riyadıklarda <gülüyor> zikrediliyor. Evet, ikinci konu cehennemde yanan müminlere aleyhissalatü vesselamın <gülüyor> Büyük şefaatı birinci konu ikinci konu ise cehennemde yanlış, cehennemde günah günahlarını çekmiş olan insanlara şefaatı. Bu konuda da İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste Yine önceki hadislerin içinde geçen bir kısım sadece konuyla alakalı kısmını okuyorum. Şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam Muhammed'in şefaatiyle bir kavim ateşten çıkar sallallahu aleyhi ve sellem ve cennete girer. Yani ateşte yanmış olan, ateşte yanmış olan bir kavim, bir kavim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaatiyle cennetten, cehennemden çıkartılır, cennete sokulur. Onlar cehennemlikler diye isimlendirilirler diyor. Onlar cehennemlikler diye isimlendirilirler. Yani cehennemden, sunadan çıkartılmış insanlar diye isimlendirirler. Bu da Bukhari ve Ebu Dalud hadisi. Evet, Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir şefaati da amcası Ebu Talibe olan şefaati. Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Amcası Ebu Talibe şefaat etti. Buradaki şefaati cennete girmesiyle alakalı şefaat değil. Buradaki şefaati cehennemdeki azabının hafifletilmesiyle alakalı şefaati. Burada da bir şefaat söz konusu. Şefaat var mı yok mu? Nereden anlıyoruz? Hadis okuyunca anlayacağız. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselamın yanında amcası Ebu Tarif zikredildiği sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Şöyle buyurduğunu işittim. Umudur ki kıyamet günü şefaatim amcama fayda verir de o cehennem ateşinin en sığ yerine konulur. O ateş topuklarına ulaşır fakat ondan dolayı beyni kaynatılır diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaatinden sonra bak şefaatinden sonra aleyhissalatü vesselamın amcası diyor ki en sı yani en dar en hafif yerine koyulur ki oranın da diyor azabı ayaklarının altına for konulsa ateş konulsa beyni fongurlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası bu taribin azabı bu şekilde. Bu da bir rivarettir. Başka bir rivayet Abdülmuttalib'in oğlu Abbas radiyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, öz amcası aleyhissalatü vesselama sonradan imar etmiş birisi. Ve şu şekilde söylüyor. Kardeşi için bu Talib, Abbas radiyallahu anh'ın kardeşi değil mi? Diyor ki, <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, senin amcana ne faydan oldu ki? Allah'a yemin ederim ki o seni her zaman saldırılarda korudu ve senin için düşmanlarına karşı öfkelenirdi dedi. Abbas radiyallahu diyor, yani senin amcana ne faydan oldu ki? Amcana şefaat edemedin demedin. O, o halbuki hayattayken her türlü sana destek çıkıyordu, Düşmanlarından dolayı, düşmanlar, yine yinese düşmanlara karşı öfkelenirdi. Yani sana bir şey olsa o öfkelenirdi. Burada ne hey, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem sevdiğini desteklediği açığa çıkıyor. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "Amca Sabba'sa, "E bu tarih şimdi ateşin sığ bir yerindedir. Ateşin içinde sığ bir yerdedir. Dal az bir yerdedir. Eğer benim şefatim olmasaydı muhakkak o cehennemin en alt tabakasında bulunacaktı." Şayet benim şefatim olmasaydı Ebu Talip'ten için söylüyor. O cehennemin en alt tabakasında olacaktır. Benim şefatim olduğu için diyor. O cehennemin en sığ yerindedir. Yani azabının en hafif olduğu yerdedir. Ehli sünnetin inancıdır. Cehennemdeki azabın en hafifi Ebu Talip'e yapılacaktır. O da ayağının altına cehennem ateşi korkun zaman zaman beyninin kongurduyacağı kaynatacağı bir ateştir. Allah Azze ve Celle hepimizi korusun. Amin. İmanlı bir şekilde inşallah Rabbimize kavuşmayı hepimize nasip etsin. Amin. Evet Aleyhisselatü Vesselam'ın Vesselam Ebu Talib'e olan şefaati bu konuda. Cennetle alakalı bir şefaati yok. Bunun haricindeki bütün rivayetler uydurmadır. Yani Ebu Talib'in de cennete girmesiyle alakalı son işte e, lahzalarında anında o da kelime-i şehadet getirdi. Onu insanlar duymadan melekler şahit oldu kelime-i şehadetine gibi şeyler. Kesinlikle sahih rivayetlerde geçmiyor. Hadislerde böyle bir şey zikredilmemiştir. Aleyhisselatü Vesselam kendisine çok üzerine durmuş, çok mücadele vermiş ama imam nasip olmamıştır. Onun için bu sahih hadisleri aleyhissalatü vesselam söylüyor. Bu hadisler Buhari ve Müslim hadisleri, mutfakun aleyh olan hadislerdir. İki hadisleri. Evet, diğer bir şefaat kısmı. Ümmetin içinden bazılarının, özel durumu olan bazılarının sorgusuz sualsiz cennete girebilmesiyle alakalı aleyhissalatü vesselam'ın şefaat. Biz biliyoruz ki sahih hadiste ümmetten yetmiş bin kişi Bir rivayete göre 700 bin kişi sorgusuz, suazsız cennete girecek. Bu kim neyle olacak? Aleyhisselatü, vesselam olacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle olacağı için. Bu da bu şefaat içinde zikredilmiş. Evet, Ali İbn-i Abbasin radıyallahu anhuma kâle, ''Kharaca aleynen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yevmen fekâd.'' Bir gün Aleyhisselatü Vesselam diyor, bizim yanımıza gel diye şöyle dedi, Diyor ki bana insanlar arzolundu. Insanlar artık o haşim meydanında insanların bölük bölük geldiğini kastet Aleyhisselatü insanlar İnsanlar arzolundu. Peygamberler gelmeye başladı ki bazı peygamberlerin yanında bir adam, bazı peygamberlerin yanında iki adam, yani ümmetinden. Bazılarının yanında bir kavim vardı, bazılarının yanında da kimse yoktu. demek ki söylemiş olduğumuz mevzul. وَرَاَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْعُفُقِ -Ufuk. Ve ufka baktığımda büyük bir karanlık gördüm. Büyük bir kalabalık gördüm. فَرَجَوْتُ اَنْ تَقُونَ اُمَّتِي Ümmetimin olmasını umut ettim ki bunlar kimdir dedim. Cebrel dedi ki, Cebrel aleyhisselam o Musa ve Musa'nın ümmetidir dedi. Ondan sonra ufukta daha büyük bir karanlık ve daha büyük bir kalabalık gördüm ki tekrar ümmetim dedim işte bunlar senin. Ümmetin dedi Cebrel aleyhisselam. Ondan sonra şuraya bak, şuraya bak, gördüğün hepsi senin ümmetindir denildi. Sonra işte Aleyhisselatü Vesselam'a ümmeti geliyor. Ve orada Cebrail Aleyhisselam diyor ki, bu gördüklerinle birlikte yetmiş bin kişi daha vardır ki, bunlar da sorgusuz, sualsiz bir şekilde cennete gelecekler. O gene o kalabalık hesap yerine, hesap meydanına gelir, hesap vermek için geliyor. Cebrail Aleyhisselam ne diyor? Bunlarla birlikte yetmiş bin kişi daha var ki, bunlar da bu meydana daha hiç uğramalar. Sorgusuzlar meydanına, mahşer meydanına uğramadan direkt sorgusuz siz bir şekilde cennete girecekler diyor. Ondan sonra hesap başlar. Konuşmasını bitirdikten sonra kalkıyor, giriyor olasına. Ashab böyle bir müjdeyi duyduktan sonra ne yapıyor? Kendisi arasında müzakere yapmaya başlıyor. Acaba hesapsız bir şekilde cennete girecek kimdir? Kimisi diyor ki bunlar biz olmamız gerekir ki Ailesatü vesselamun ümmetiyiz. Kimisi diyor ki bizden müşrik bir millettik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bize biz hidayet bulduk. Biz değiliz. Bunlar olsa olsa bizim çocuklarımızdır değil. Onlar çünkü İslam üzere doğdular. İslam fıtratı üzerine yaşadılar. Onlar çocuklarımızdır gibi farklı farklı sözler zikrediliyor o esnada. Sonra Aleyhisselatü Vesselam kendilerinin tartışmasını duyunca tekrar ne yapıyor? Ümmetinin ashabının yanına geliyor. Ve şu sözleri söylüyor. <gülüyor> ولا ولا Diyor ki, Onlar Bunun bunun tercümesiyle Alakalı, şimdiki okuyacağımız nafızların Tercümesiyle alakalı, farklı farklı Şeyler söylenmiş, en sahih şu okuyacağımız Şeyler, onlar tedavi Olarak dağlanmayan, dağlanma O işte kızgın demirle dağlanma olayı Veya, veya Kurşun döktürme olayı veya kafasının üzerinde tütsü yaptırma olayı gibi şeyler zikrediliyor. Yoksa sahih manadaki sünnette bulunan rükke değil. Bazıları bunun rükke olduğunu söylüyor. Sahih manadaki rükke değil. Kafasının üzerinde kurşun döktürme, <gülüyor> sağlıksız hatta olmak için dağlanma veya tütsü yaptırma gibi cahili adetleri. Cahili adetleri. Onlar böyle bir şeyler yapmayan, kulak hırsızlığı yapmayan, uğursuzluk inancına sahip olmayan ve her zaman ve her yerde Rabbine tevekkül eden insanlardır Aleyhisselatü Vesselam. Bu tarihler kimi gösteriyor? Bu tarihler kendisine hakkıyla tabi olan ümmetini gösteriyor. Kendisine hakkıyla tabi olan ümmetini gösteriyor. Her konuda Allah'a tevekkül eden, kulak hırsızlığı yapmayan, şansa, faloklarına inanmayan ve işte eee dağlanmaya veya işte kurşun döktürmeye, tüksülenmeye, tükü yaktırmaya inanmayan insanlardır. Ve bu Aleyhissalatu vesselam açıklamalarından sonra Katı ama bir Ubeyşet bin Muhsin Ubeyşet radıyallahu anh kalkıyor. Diyor ki ey Allah Resulü, Rabbine dua et ben onlardan olayım. Aleyhissalatu vesselam diyor ki ey Ubeyşet sen onlardansın. İkinci bir sahabe daha kalkıyor. Diyor ki ey Allah Resulü, bana da dua et ben onlardan olayım. Peygamber A.S. <gülüyor> diyor ki bu konuda Ubeyşet senin ne yaptı geçti. Urk seni geçti diyor. Orada o şefaati ne yapıyor? Sınırlandırıyor. Bu hadiste e, kendisiyle Peygamber Sıhhat Hasan'la beraber sorgusuz sualisiz 70 bin kişinin ne yapıyor? E, cennete göre açık bir şekilde ifade ediliyor. Başka bir hadiste bu şüphe Rabi'den de geldiğini söyleyenler var. Başka bir hadiste 700 bin ifadesi var. 700 bin ifadesi var. Bu şüphenin Rabi'den de geldiği ihtimali var ki Yani 70.000 ile 700.000 arasında da böyle sayılar zikredilmiş. Allahu Alem. Ama bu konuda muhattislerin açıklaması diyor ki sayıda mecaz vardır. Sayıda kesinlikle 70.000 ile sınırlama yoktur. Bu sıfata uyanlar Allah'ın izniyle inşallah soruncusuz sualsiz cennete gireceklerdir. İfadeleri açıklamaları yapılmış. <gülüyor> Çokluktan kimane o 70 hatırlıyorlar evet. ya evet. Aleyhisselam. Hani çok olacağı anlamında böyle bir cennetin 8 kapısı var. O her kapısının o aralığı bir altının 40 günlük mesafesidir. Diyor ki orada izahım olacak. Yani i̇çeri girmekte alakalı. İşte Allah'a emanet yetmiş bin çok ısıtacak ya. bile kadar. Yani onlardan evet. olma ihtimalimiz belgesi var. De. Ama İnşallah. 1400 sene olmuş Allah'a emanet kıyamete kadar daha ne kadar geçeceğini Allah'ın iyisini bilir. Ama o döneme kadar sahih, i̇şte insanlar mücahitler, şehitler vesaireler olma ihtimalle yüksek. 70 bin anca o kapsayabilir. Aynen. Bir hıssan olabilir. Şimdi bu konuda zaten e, 70 kelimesi çok kullanılıyor. Hem ayetlerde hem hadislerde çok kullanılıyor. Yani genel manada alimlerin sözü zaten hani sayılarda genel manada mecaz vardır. Özellikle 70 lafzı da zaten mecazi bir ifadedir diye açıklamalar var. Yani inşallah... Allah Azze ve Celle e, bizi de o grubun içine koyar. Tabi bu e, hani insanlara vermek lazım. Rabbim inşallah bize kolaylaştırsın bu işi. <gülüyor> Gerçekten mahşer meydanın durumu çok e, kötü. Bizler bu eksik akıllarımızla mutakar yürettiğimiz zaman çıkış kapısı bulamıyoruz. Cehennemin o azabını düşündüğümüz zaman bu hani tasavvurumuz ne kadar e, az da olsa, ne kadar eksik de olsa yani dehşetinden dolayı Ee, çıkış kapısı bulamıyoruz, Rabbimize sığınıyoruz. Bu konuda Rabbimizden e, gerçekten e, sığınma talep edelim ve ameller konusunda Allah Azze ve Celle'ye istekte bulunalım. Gerçekten durum e, kritik. Durum kritik onun için amellere e, yapışmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Yani sahabenin yaşadığı gibi yaşama çabasının içine girmemiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle'ye kimsen hasil Evet diğer bir ifade Sehil bin Sa'd radiyallahu anh'ın ifadesi ki bu demiş olduğum gibi 700 bin ve 70 bin rivayeti ikisi de var. Ee, bu da Müslüm hadisiydi. Evet yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinin çeşitleriyle alakalı belli ve özel kişilere şefaat aleyhissalatü vesselam. Evet. Mesela bir olay gerçekmiş aleyhissalatü vesselam o kişiye şefaat etmiş yani müjdelemiş onu. Veya bir yerde özel bir kişi demiş ki sen şunlardansın, sen bundansın diye. Mesela aşere-i aşere, mübeşşere bu özel şefaata e, mustahak olan e, kısımdandır. Bununla alakalı başka rivayetler de var. Yani çok rivayetler var. Biz birkaç tanesini hep böyle bir iki tanesini zikredip geçeceğiz inşallah. Bununla alakalı e, belli kimselere özel şefaatın dışında Ohkâşe radıyallahu anh'ın olayıyla giriyor. Burada Ohkâşe radıyallahu anh, Kendisinin tabii e, öncülüğüyle ve kaderinde de Allah Azze ve Celle'nin yazmasıyla ne yaptı? Hemen orada atladı. Dedi ki Ya Rabbi ya Resulullah bana dua et ben onlardan olayım. O ne yaptı? Bileti kaptı bir caizse. O biletini aldı. E, bunun gibi birkaç tane daha sahabe böyle farklı farklı ortamlarda zikredilmiş. Enes bin Maik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kıyamet günü bana şefaatçi olmasını talep ettim Dedim ki Ya Resulallah, Ey Allah'ın Resulü. Bana kıyamet günü şefaatçi olur musun? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben bunu yaparım. Yani bu ifade ben sana şefaatçi olurum. Kıyamet günü seni nerede bulayım ey Allah'ın Resulü? Mahşer meydanında seni nerede bulayım ey Allah'ın Resulü diyor. Enes M'alik radiyallahu anh. Aleyhisselatü diyor ki ilk ifadesi Beni Sırat Köprüsü'nün üzerinde ara. Sıratta da beni bulmaya çalış. Ey Allah'ın Resulü Sırat Köprüsü'nde seni bulamazsam nerede arayayım? Diyor ki sıratta bulamazsan o zaman beni terazilerin tartılmış olduğu o mizan meydanında beni aramaya çalış, bulmaya çalış. Sıratta yoksa mizana gel, mizanda beni bulmaya çalış. E Allah'ın Resulü mizanda da bulamazsan o zaman diyor hafzımın başına gel. Ben orada olacağım. Diyor ki muhakkak ki bu üç tanesi kesinlikle şaşmaz. Bu üçünden birinde beni bulacaksın. Ya yani bu ne demek? Sen bu üçünden beni kesin birinde beni kesin bulacaksın ben de sana şefaat edeceğim. Enes bin Marek için bu ney? Onun için özel bir durum. Aleyhisselatü Vesselam kendisine ne yapmış? Bu konuda şefaat etmiş. Ya sırat köprüsünün ne Aleyhisselatü Vesselam'ı bulduğumu gibi geçecek. Ya mizamda tartılma hesapların, defterlerin veya insanların tartıldığı o atmosferde Aleyhisselatü Vesselam'ı bulacak veya en son bulacağıya yer Kevser Havzı'nın başındaki o Kevser ağzından bir damla içen bir bardak için az daha, bir daha susamayacak demişti Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Yine başka bir sahabe. Rabi bin Ka'ab radıyallahu anh, Ka'b Diyor ki: Bir gün, bir gece Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a gece boyu hizmetçilik yaptım, hizmetinde bulundum. En son ona abdest ihtiyacı için abdest e, suyunu ve ihtiyacını götürdüm ve bana hizmetimden dolayı dedi ki: "Benden bir şeyler iste, o isteğini yerine getireyim." Ben de Aleyhissalatu vesselam'dan meşhur bir hadis Cennette onunla beraber olmak istedim. Cennette onunla beraber olmak istedim. Aleyhisselatü mesallam istersen başka bir şey istelemesine rağmen ben sadece bunu istiyorum dedim diyor. Sadece bunu istiyorum. Ya, ey Allah'ın Resulü dünyada seninle beraberiz, cennette de seninle beraber olmak istiyoruz. O zaman diyor ki فَاَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَفْرَتِ السُّجُودُ Peki bir ifade de bu hususta bana secdelerinle yardımcı ol, diğer bir rivayette ise bu hususta kendine secdelerinle yardımcı ol dedi. Yani Aleyhisselatü Vesselam, sen secdelerini uzun tut, sen Rabbine ibadete devam et, Ben de beraber olacaksın cennette, ben sana şefaat, e, şefaat edeceğim sinyali ne yapıyor? Rabia bin Ka'bil Esremi radıyallahu anh'a da veriyor. Bu da Aleyhisselam'ın özel şefaatinin bulunmuş olduğu, özel muamelesinin bulunmuş olduğu sahabelerden birisi. Evet. Evet. Diğer bir konumuz ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine erişecek olan kişiler veya erişecek olan kimseler. Aleyhisselatü vesselamın şefaatine nail olacak, erişecek olan kişiler. Birincisi samimi olarak ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah şahit olan herkese aleyhisselatü vesselam şefaat edecek. Samimi olarak ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah'a şefaat eden, la ilahe illallah diyen herkese aleyhisselatü vesselam şefaat edecek ki bununla alakalı da rivayetler çoktur. Anne bir hurayra radıyallahu anhu قال قيل يا رسول Ebu Hurayra radıyallahu anhu rivayet ediyor. Aleyhissalatu vesselam diyor, şöyle denildi. Ey Allah'ın Resulü. Men as'adun nas bi şefaatike yevmel kıyame? Kıyamet günü senin şefaatınla insanların en mesut olanı kimdir? Senin şefaatine erişecek erişecek olan senin şefaatine ulaşacak olan en mesut insan kimdir diyor Paara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam diyor ki: "Laqad danna tu ya Ebu Hurayra alla yasalani an hadha al hadis ahad awwalun minka lima ra'aytu min hirskika Diyor ki: "Ey Ebu Hurayra. Muhakkak ki senin hadise olan tutumundan dolayı ve hadise olan bağımlılığından dolayı böyle bir soruyu senden başka kimsenin sormayacağını zaten diyor anlamıştım Hadisi olan tutumum ve konumundan dolayı hadisi olan hırsından dolayı böyle bir soruyu senden başkasının senden başkasından beklemiyordum senden başka birisini soracağım da ummuyordum diyor aleyhissalatü vesselam. Hadisin bu kısmında Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın ne kadar ilimli olduğu ne kadar hadise düşkün olduğu hayatına düşkün olduğu da buradan çıkıyor. Bak konu farklı bir konu aleyhissalatü vesselam Hadisin bu kısmı da Ebu Hureyre anh'ın faziletini söylüyor. Çünkü devamlı Ebu Hureyre radiyallahu anh kendisine bu tip soruları yönelten bir sahabe. Hatta sahabelerin genel manada aleyhissalatü vesselama soru sorulmasının engellendiği var. Bazı sahabeler hariç onlardan birisi ise Ebu Hureyre anh. Hadisi olan hırsı ve hadisi olan tutumundan dolayı. Ve ondan sonra diyor ki, Es'adun lansi bi-shefa'ati yevmel kiyame men kale la ilahe illallah khalisam min kalbihi evfi nefsi. Kiyamet günü, shefa'atunla en mesul olacak, en huzur olacak insan, kalbinden ve ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyen kişidir Kalbinden, ihlaslı bir şekilde, samimi bir şekilde la ilahe illallah diyen kisidir. Burada ihlası ve samimiyeti, başka hadisler ve başka ayetlerne atmış açığa çıkartmış. Kalbinden ihlaslig bir şekilde la ilahe illallah diyen kişi ne yapmer? Allah'a isyan etmez Kalbinden ihlaslig bir şekilde la ilahe illallah diyen kişi Allah'ın Resulüne itaat eder. Yoksa sadece kalbinden ihlaslig bir şekilde la ilahe illallah dedim, ben inşallah şefaat edeceğim Bu manada sadece telaffuzi bir şekilde söylenen bir kavram değil. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam, Men kale la ilahe illallah dememiş hali san min kalbihi av fi nefsihi kalbinin ihlası ve samimiyetini o rena aleyhisselatü koymuş. Evet. Başka bir hadiste yine e, hadisin bir kısmını aldım. E, oradan devam ediyorum. E, o işte ümmetin e, kendi arasında, sahabelerin kendi arasında bu tip mevzularda konuşmasından dolayı Ayet 58 diyor ki: "Fe atani atin min rabbi fe khayyirni beyne en yudkhila thulusi ummeti'l cenne ve Diyor ki bana Cibril Aleyhisselam geldi. Allahu Teala kendisini bana gönder. Dedi ki: "Ey Muhammed, ümmetinin üçte ikisini cennete sokmanla ümmetine şefaat etmen hususunda seni mükhayyir bırakıyorum. İstersen ümmetinin üçte ikisini cennete sokayım. Diğer bir rivayette 1/3'ünü, diğer bir rivayette ise yarısını ifade eden." Ümmetinin yarısını, üçte birini, üçte ikisini cennete sokayım veya sana şefaat hakkı vereyim. Bu ikisi arasında diyor Rabbim beni muhaliyer kıldı. Ya benim şefaatimi Allah Azze kabul edecek ya da diyor sorgusuz, suasiz ümmetinin üçte ikisi cennete girecek. Diyor ki ben şefaati tercih ettim. Allah katında şefaat etmeyi tercih ettim. Ümmetimin üçte ikisini cennete değil de Allah katında şefaat etmeyi tercih ettim. Evet, sonuna devam ediyor hadisler. وَعَلِمْكُ اَنَّهَا اَوْسَعُ لَهُمْ Bildim ki benim şefaatim Rabbimizin üçte ikisini cennete sokmasından daha kapsamlı, daha umumi ve daha geneldir, daha eftaldir olayını diyor düşündüm. Yani benim şefaatim ya ümmetin yarısının mevcut ikisini cennete girmesinden daha nedir, kapsamlıdır, daha geneldir. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ O zaman peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu şefaat sözünü duyunca sahabelerden hemen birisi kalktı dedi ki ey Allah'ın Resulü Allah dua et de o şefaat edeceğin insanların arasına bizi koysun. Peygamber aleyhissalatü o kişiye dua etti ve o kişilere dua etti o rivayette var o kişilere dua etti aleyhissalatü dedi ki siz onlardansınız inşallah. Ondan sonra o grup gitti dışarıdakiler haber verdi aleyhissalatü böyle bir konudan bahsediyor böyle bir şey söyledi gidin kendinizi garantiye alın. Ondan sonra diğer grup geldi. Ya Resulallah bize dua et biz de o şefaat edilenlerin içinden olan. Aleyhisselatü Vesselam onlara da dua etti. Diğer grup geldi onlara da dua etti. Ondan sonra diyor ki öyle bir kalabalık, öyle kavimler geldik uzaktan. Aleyhisselatü Vesselam artık hani, baş edemeyecek bir koruma geldikten sonra o zaman dedi ki herkesi susturdu. Kim kalbinden ihlaslı bir şekilde La İlahe İllallah derse ben o şefaat edeceğim. Bu sayı olan bir hadis. Sayı olan bir hadis. Ama buradaki gerçekten kalbinden ihlas ve samimiyeti iyi algılamak lazım. Yani bütün insanlar Aleyhisselatü Vesselam'dan onun dilinden kendisini garantiye almak istiyor. Etrafı kalabalıklaşıyor. Artık tek tek uğraşacak durumda kalınca diyor ki kim kalbinden samimi ve ihlaslı bir şekilde La İlahe İllallah derse o kişiye benim şefaatim ulaşacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet Evet İkinci olarak da a.s. şefaatine erişecek olanlarla alakalı Allah'a ortak koşmadan ölenler Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan vefat edenler günahkar da olsalar a.s. kendilerine şefaatine yapacak, ulaşacak. Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ediyor. A.s. diyor ki لِكُلِّ نَبِيُّ دَعْوَةُ الْمُسْتَجَاءَ Diyor ki her peygamberin kendisine icabet edileceği bir duası vardır. Allah a.s. her peygambere kendisine icabet edilecek, yani yaptığı takdirde geri çevrilmeyecek bir dua vermiştir. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيِّنْ دَعْوَةَهُ Ve diyor ki her peygamber bu dua hususunda acele etmiştir, haklarını dünyada kullanmışlardır. Nuh Aleyhisselam Ya Rabbi yeryüzünde bana iman edenin dışında debreşen kimseyi bırakmadık Allah Azze ve Celle tufan gönderdi, helak oldu. İbrahim Aleyhisselam hakeza. Yunus Aleyhisselam hakeza. Musa aleyhisselam hakez. Hepsi ne yaptı? Dünyadayken dualarını kullandılar. Ama aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben ise duamı ahirete bıraktım. Ben ise duamı ümmetin için, ümmetin için ahirete sakladım. Aleyhisselatü Vesselam kendisine yapılan o kadar işkencelere, eziyetlere, sıkıntılara, baskılara rağmen duasını kullanmadı. Mekke'de eziyetten, işkenceden kalktı. Taif kaçtı. Taif kendisine bir ortam bulmak ümidiyle Taif'e gitti. Taif de taşlandı aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle kendisine Cibril Aleyhisselam'ı gönderdi. Ey Muhammed, beni sana Rabbim gönderdi. İstersen, dilersen, dua edersen, şu iki dağ arasını Allah Azze ve Celle birbirine birleştirecek. İçindekilerin hepsini helak edecek. İster misin? Dedi ki, onlar bilmiyorlar. Belki aralarından Allah'a iman eden insanlar çıkar. Aleyhisselatü Vesselam dua etmedi. Duasını, ahirette, kıyamette ümmeti için sakladı. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdolsun. Yani duasını, O makam-ı mahmud demiş olduğumuz o büyük şefaat uzmaya ulaşacağı o duasını ne yaptı? Ahirete sakladı. Yani aleyhissalatü vesselam ümmeti için dünyadayken elinden geleni yapmış. Eziyetlere, işkencelere sabretmiş ki duamı ahirette ümmetim için kullanayım diye. Biz aleyhissalatü vesselam için neler yapıyoruz? Biz böyle bir peygamber için ne kadar fedakarlık yapıyoruz? Biz böyle bir peygamber için ve sellem, elimizi ne kadar taşın altına koyuyoruz? Böyle bir peygamberin ümmetine değer verdiği kadar biz onun ümmetine kadar değer veriyoruz. Bunlar gerçekten nefsimize sorulması gereken sorulardan birkaçı. Evet bu da aleyhissalatü Allah'a ortak koşmadan kendisine şefaat edeceklere şefaat. Ondan sonra diyor ki وَاِنِّي اِخْتَبَقْتُ دَعْوَةِ شَفَاعةً لِمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامِ Ben ise diyor Duamı o kabul edecek olan o duamı şefaat için ümmetime şefaat etmek için kıyamete bıraktım. Fehiye o da diyor şudur. O şefaatinde şudur. Fehiye <gülüyor> nailetun inşallah men mat min ümmeti la şrikü billahi şeye. İnşallah diyor bu şefaat kim Allah'a ona hiçbir şeyi ortak koşmadan kavuşursa yani Allah'a şirk üzere değil de iman ve İslam üzere tevhid üzere kavuşursa tevhid üzere ölürse bu şefaatim inşallah o kişilere ne yapacak ulaşacaklar hesaplara. Yani Aleyhissalatu vesselam'ın kıyamette kabul edilmiş olan o duasına kavuşmak istiyorsak dünyadayken Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan iman üzere, İslam üzere, tevhid üzere Allah azze ve celle'ye kavuşmamız gerekiyor. Bu hususta da İnşallah Allah Azze ve Celle'den yardım istememiz gerekiyor. Müslüman olarak kendisine soğuşabilmemiz için devamlı dua ve ibadette bulunmamız gerekiyor. Rabbim inşallah Müslüman olarak kendisine kavuşan kullarından bizlere kılsın. Amen. Evet. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyor. Bana benden önce kimseye verilmeyen, bana benden önce hiçbir peygambere verilmeyen beş şey verildi. Daha önceki pe hiçbir peygamber verilmemiş. Beş şey bana verildi. Aleyhisselatü Vesselam bu beş şeyi zikrettikten sonra Bu beş şeyi zikrettikten sonra 5 olarak da Kendisine verilen şefaati zikretti. Ve bu beşincisi hususunda da şöyle buyurdu. Bana şefaat etme verildi. Ben onun ümmetinden herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmayanlar için erteledim diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Yani Yani Kim Allah'a ortak koşmadan Rabbine kavuşursa inşallah aleyhissalatü vesselamın o ertelemiş olduğu o özelliğe, o duaya, o kabul edilecek e, duaya ne yapacak, mazhar olacak, erişecek inşallah. Evet diğer bir şefaat şekli ise yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya şefaatine erişecek olan insanlar ümmetinden büyük günah işleyen kimseler. Ümmetinden büyük günah sahiplerine de aleyhissalatü vesselamın şefaatini yapacak, ulaşacak tabi bu şartlar dafilinde. İhlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyen Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayan bu şartlar dahilinde olacak. Tamam büyük günah işlemiş olabilir. Büyük günah işlemiş olabilir ama Allah'a azze ve celle ortak koşmadan ve ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah'ı söyleyerek Rabbine kavuşan insanlarla alakalı. Bu da demin söylemiş olduğumuz muhayyer bırakılma hadisinde geçtiği gibi. Hadisi tekrar okumuyorum. Aleyhisselatü Vesselam diyoruz ben ümmetime şefaat etme ve Ee, onlardan yarısının ve üçte ikisinin cennete girdirilmesi hususunda muhayyer bırakıldım. Ben ise diyor neyi seçtim? Şefaat'ı seçtim. O da diyor şefaatim hadisin sonu. O şefaatim ise ümmetimden günahkarlar, hata edenler pis işlere bulaşanlar içindir. Yani büyük günah sahipleri içindir. Ümmetimin içinden hata edenler, günah işleyenler ve pis işlere bulaşanlar, bulaşanlar için benim o büyük olan şefaatim ne yapacak? Gereyan edecek. Evet. Diğer bir şefaatin ulaştığı insanlar ise ezan ezandan sonra, namazlar için ikame edilen o ezandan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirip salavat getirip onun için makamı mahmuda erişmesini isteyen insanlara. Bu da Müslüm'de geçen sahih bir hadis. Bu da Müslüm'e Müslüm e rivayet etmiş olduğu sahih bir hadis. Okuyalım hadisi. Amr ibn-i As rivayet ediyor. Diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken çıktı إِذَا سَمِعْصُهُ الْمُؤَذِّمِ Muezzini işittiğiniz zaman فَقُولُوا مِتْلَ Onun söylediği gibi söyleyin. Muezzini işitirseniz o nasıl söylüyorsa siz de aynı şekilde tekrar edin. حَيَّا لَا السَّلَا وَحَيَّا لَا الْفَلَاهْتَ نَاقُلْ لَا حَوْلَ وَا لَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللّٰهِ Deyin. Bu rivayetlerin içinde geçiyor okumuyorum. Sonra müezzini tamam Sonra diyor, bana salavat getirir. Sahi bir hadis, te ezanın tekrarından salavat getirdir. Allahumme salli ala nebiyyina Muhammed ve ala ali Muhammed gibi salavatın diğer şekilleriyle a.s.a. salavat getirir. Fe innehu men salla aleyhya salaten sallallahu aleyhi biha aşram. Kim bana bir salat getirirse Allah a.s.a. o kişisjörüne on salat getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için salat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için makam-u mahmud istemektir. Peygamber için salat var, melekler için salat var, Allah için salat var, mümin kulu için, kul için salat var. Aleyhisselatü vesselam için bir salat edersek onun için makamı, mahmudu istiyoruz manasıdır. Bizim için salat ise bizim günahlarımızın bağışlanması ve Allah Azze ve Celle'imize merhamet ve rahmet etmesidir. Kim bana bir salat getirirse yani kim benim için makamı, mahmudu isterse Allah Azze ve Celle de o kişi için on kere ne yapar? Selat getirir. Yani on, kişi, on sefer o kişi için rahmet ve merhamette bulunur Allah Celle. Düşünün yani. Ezan'dan sonra selavat getiriyoruz. Mükafata bak. فَاِنَّهُ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ Diyor ki ثُمَّ سَلُ اللّٰهَ لِي الْوَسِلَةِ Sonra diyor selavatından sonra benim için Allah'tan vesileyi isterse ki o Allah katında benam verilmiş bir makamdır. Biz ne diyoruz? Duamızda اللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ Vessalatil haime æti Muhammedenil vesile vel fadile æti Muhammedenil vesile Ya Rabbi Muhammede sallallahu aleyhi ve selleme O vesileyi ver O makam ver diye dua ediyoruz işte diyor kim böyle derse La tebtevi illa li min ibadillâh Ve ercu en ekune ene huve Ve diyor ki o makam Mahmud denilen Allah'ın kullarından Bir kul için verilen bir makamdır ki ben o kul olmayı Allah'tan diliyorum Siz benim için o vesileyi, o makamı isteyin. O Allah'ın kullarının arasından bir kişiye verilecek bir makamdır. Ben de o makama erişecek insanların ins insan olmayı um ümit ediyorum diyor Allah şey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Femen se'ele li el-vesilete hallet lehu şefaati. Şefa, kim ne diyor? Benim için o makamı Mahmud'u talep ederse, benim için o vesileyi talep ederse, benim şefaatim buna ne yapar vacip olur diyor Aleyhisselatü benim şefaatim o kişiye ulaşacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun için ezandan sonra ezan duasını bilmeyenler varsa ezberlesin. Birkaç kelime çok değerli kelimeler. Çok önemli kelimeler. Kim benim için şefaatı isterse, benim için vesileyi isterse benim şefaatime vacip olur diyor. Müslüm hadisi, sahih hadisi. Evet. <gülüyor> Son olarak da Aleyhisselamın Vesselam'ın şefaatı imanla ölen tüm ümmetine ulaşacaktır. Aleyhisselatü Vesselam şefaatı iman üzere ölen Allah Azze ve Celle hiçbir şey ortak koşmadan iman üzere ölen kişilere ulaşacaktır diyelim. Dersimizi inşallah getirelim. Şey evet. Şimdi ders içerisinde de geçti. Şöyle bir şey çıkıyordu ortaya. Bazı peygamberlerden de ümmeti olmayacak. Evet. evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da en çok bana ...tabi olunacak, en çok ben tasdik edileceğim." Hı hı. diyor. Ee, ve burada yine Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın bir rahmeti, e, bize olan bir e, şefaati söz konusu. Çünkü biz de hiçbirimiz Peygamber kadar davet yapamayız. Evet. Fakat bizim bile davetimiz sonucu dine girmiş insanlar oluyor. Allah onlara hidayet vermiş oluyor. Aslında bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi ve rahmeti olmuş oluyor. Aynen. Çünkü bizler bir peygamber kadar Bir peygamberin hiç takipçisi, hiç ona tabi olan olmadığı halde kıyamete gelecekse şüphesiz ki bizim yaptığımız çalışmalar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in biz bereketi ve rahmeti olarak ortaya. Fazleti, Allah azze ve celle inşallah kendisine hakiki manada ümmet kılsın bizi. yani Onun ashabı gibi, ashabın vermiş olduğu mücadele gibi bize mücadele ve dava şuuru versin Rabbim inşallah. <gülüyor> ki gerçekten hani, Rabbimize halde olsun ki Allah azze ve celle bizi böyle bir peygambere ümmet kılmış, bunun değerini bilip Ee, ne gerekiyorsa da bu hususta yapmak lazım Allah azze ve celle inşallah bu işi bize nasip etsin. Subhaneke